Seven Sevilir Biz evliyayı seversek, onlar da bizi sevmeye başlar. Dünya çok kısadır kardeşler, nasıl olsa bir gün sona erecek. Biz o sevginin faydasını dünya hayatı bitince daha çok göreceğiz. Onlar insanı severse, o zaman sevdiklerine de sıkıntı çektirmezler. Sevmediklerine yardımı çok az olur, sevdiklerine ise daha çok yardım ederler. Dünya bunun bir göstergesi, bir misal âlemidir. Onların olduğu yerde azap olmaz, sıkıntı bulunmaz. Ne kıyametin sıkıntısı olur, ne de cehennem sıkıntısı, ne de sırattan geçerken. Onlarla beraber haşrolan, onlarla beraber oturan, onların istifade ettiği nimetlerden de istifade eder. Düşünün şimdi. Burada şu güzel ve korunaklı mekanda beraber olduğumuz kimseleri. Dışarıda fırtına olsa, kar, yağmur olsa içeride oturanlara zarar gelir mi? Ama burada yanımızda olmayıp da dışarıda kalan kişi yağmurdan, kardan zarar görür. İşte kim bir cemaati seviyorsa onu da o cemaatin içine alıyorlar. Sevmeyeni almıyorlar. Öteki dünyada böyle. Seven sevdiğiyle haşr olacak. ''Kâfirleri seven kâfirlerle birlikte, fasıkları seven fasıklarla beraber, artistleri seven artistlerle, evliyayı seven de evliya ile beraber olacak. Karşıdan seven de karşıdan bakacak. Herkes sevdiğinin yanına ne kadar seviyorsa o kadar yakınlaşacak. O zaman da kendisine ''Sen dünyada onu çok seviyordun, onun için yanından ayrılmak istemiyordun, şimdi onun yanına git.'' denilecek.